Merhaba Açık Radyo dinleyenleri. iki haftada bir Açık Dergi içinde yayınlanan Çıplak Ayaklarla Dans programındayız. Ben Duygu. Ben Mirjam. Bu hafta konumuz Yaş Alan Bedenler ve Dans. Heyecanlı ve benim ilgi duyduğum bir konu. Konuğumuz dans ve performans sanatçısı, koreograf, tal danstan Filiz Sızanlı. Öncelikle hoş geldin Filiz programımıza. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkürler. Evet, bu hafta konumuz Yaş Alan Bedenler ve Dans dedik. Bir giriş yapmadan önce bir küçük anekdotla başlamak istiyorum. Ee, üniversitede okuduğumuz dönemlerde, 90'larda şöyle cümleler duyardık. Ee, i̇şte şu tekniği kullanan şu dansçı 35 yaşından sonra da dans edebiliyormuş Aa, falan gibi. Ee, şimdi e, karşı hepimiz kırklarımızı geçmiş durumdayız. Ee, Filiz Demiran'da performansçı, dansçı olarak çok keyifle seyrettiğim e, iki dansçısınız. Bu geçen zamanda ne oldu? bedene bakış bedene algılayış değişti bedenle kurulan ilişki hayatla kurulan ilişki değişti dönüştü daha farklı bir varoluş bir alışveriş alma verme algısı hayatla kuruldu ve bu algılama uygulama paylaşım yoluyla hareket ve dans da evrimleşti şimdi konumuza geri dönecek olursak Filiz yaklaşık 3 yıl önce başlayan dans daima projesine gideceğiz Filiz'le 65 yaş üstü bireylerle çalışmalarına hatta her perşembe Eskişehir'de belediyenin desteğiyle aktif yaşlanma atölyeleri vermeye devam ediyor. Sanatta yeterlilik tezini bu alanda yapıyor. Daha yeni Norveç'te bu yaşalmış bedenlerle çalıştığı yeni solosunun gösterisini yapıp Türkiye'ye geri döndü. Aynı zamanda bir de Pina Bağış fonu var üzerine konuşmak istediğimiz. Çok Dallanıp budaklanacak bir mevzu. O yüzden hemen başlayalım istersen Filiz. Bu kapılar sana nasıl açıldı? Bu dans daima projesi nasıl hayatına girdi? Aslında her şeyin bir zamanı <gülüyor> geliyor herhalde. Ben pandemi öncesi, pandemiye denk gelen bir dönemde aslında biraz öncesinde, bir sene öncesinde yaşanan bedenlerle bir şekilde işin içine girmiş oldum. Avrupa Hareketli Projesi kapsamında Bülent Önder, aslında avukat ama bu tür projeleri çok yazan biri, Muzaffer Evci ile beraber dediler ki bir proje yazalım. Hani kimlerle çalışalım? Aa yaşlılarla çalışalım mı? Tamam. Sonra biz de Fransa'ya, Paris'te benim daha önceden tanıdığım yaklaşık 30 yıldır yaşlılarla, yaşanmış bedenlerle çalışan Milena Gilebert'in Ehpat yani... ...Fransa'daki yaşlı bakım evlerinde yaptığı çalışmaları incelemeye gittik. Ee, orada aslında daha çok body-mind centering üzerinden... ...yani daha çok somatik çalışmalar üzerinden... ...işte Parkinson, Alzheimer yani ya da tüple yaşayan... ...yani bedenini tam aktif bir şekilde kullanamayan insanlarla e, yapılan... E, ...daha çok onları katılımcı kılan e, projelere... ...bir proje aslında e, gözlemleme şansımız oldu... Ars ve Drak aslında iki kurum Kültür Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı. Hani Mihran sen de bilirsin ortak çok projeler yapılıyor. Ve orada da e, böyle bir e, sensörlü bir alp, ARP geliştirmeye e, çalışıyorlardı. Ama bunu yaşlı bedenlerle deneyimliyorlar. O yüzden böyle bir etkileşim oluyordu. Ee, tabii Milena'nın uzun yıllardır yani aslında koreograf olarak da yaptığı e, çalışmaların ötesinde bu yaşanmış yaş bedenlerle e, çalışmaları. Hatta e, Isabelle Gino'nun Paris Üniversitesi'nde daha çok bunu e, sanat e, e, üniversitede de bir araştırma alanı olarak e, sürdürmesi. Yani kurumsal olarak sadece e, socially engaged art practices olarak yani bunu Türkçe'ye çevirsek. Ee, toplum içerikli e, sanat e, nasıl söyleyebiliriz? Yani burada aslında oradaki örneklerde gördüğüm benim e, ilk defa e, o bedenleri yaratıcı bir şekilde projelerin içine dahil etmekti. Ama hala oradaki algısı da işte bu bir spor mu, egzersiz mi? Onları hareket ettirecek bir şey mi? Ama tamamen sinir sistemi üzerine çalışılan bir teknik. Yani e, onları sinir sistemlerinde alışkanlıklarının dışına çıkarabilecekleri ya da ölüm döşeğinde bile olsa onları hareket ettirebilecekleri ve hatta dansa davet edebilecekleri bir e, metodolojiyi deneyimledi. Sonra Türkiye'ye döndüğümüzde dans daima olarak e, bunu işte Ankara'da, Eskişehir'de, yaşlı bakım evlerinde de uyguladık. E, Eskişehir'de ilk e, yaptığımızda... E, e, Alzheimer merkezi gibi bir e, Büyükşehir Belediyesi'nin yeri e, çalışanlar, hemşireler yani bedeni genel olarak tabii ki dans deyince hep akıllarına başka bir şey geliyor ama öncelikle bunu egzersiz olarak düşünmek onları rahatlatıyor sonra e, ama çok müdahil oluyorlar yani Oradaki yaşlıların bunu deneyimlemesi, o süreyi alması, yani o sürecin içinde kalması yerine bir şey oldu bitti bir oyun gibi. Yani evet bunun içinde bir oyun var ama oyunun ötesinde sinir sistemi için bir zamana ihtiyacı var. Ee, sonra ben Ankara'da bunu e, Akyurt Bakım Evi'nde yaptığımda önce dedim ki ben e, hemşirelerle, aşçılarla, buranın müdürüyle bunu çalışmam lazım. Önce onlara... Bunu daha çok anlatabileceğim küçük egzersizler yaptım. Ondan sonra oradaki, çünkü bu bir aslında ekip işi, bir kurum iş. Yani kurumsal olarak bunu düşünmeleri gerekiyor. Sonra o arada sanatta yeterli, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar'da başlayınca dedim ben bu alanda çalışayım. Ve sanatta yeterliyim işte yaşlık ve hareket araştırması üzerine şekillendirmeye çalışıyorum. Tam o arada e, Mia Habib Norveç'te Oslo'dan e, How to A-Score diye bir skor e, önermesi içeren 5 farklı sanatçıya yolladığı bir projeyi bana da teklif etti. O da aslında e, ekolojik keder, kültürel panik ve çöküş hissi üzerine yazılmış bir e, skor önermesiydi. 5 farklı sanatçıya bir toplulukla çalışıp bir sola Önermesi ne içeren bir projeydi. Ben de dedim ki benim nasıl olsa hani üzerine çalıştığım böyle bir proje var. Benim toplumda bir araya gelip bu skoru çalışabileceğim bu yaşanmış bireyler olsun diye düşündüm. Ve O zaman hala pandemide geçen Nisan ayında önce buradaki yakındaki bir kültür kurumu olan ve de buradaki mahalleyle çalışan Cemevi var. Onlarla buluştuk. Ama o, o ekip çok tutunamadı yani hala sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde. Sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bunu el attı ve ucundan tutunca ekip aslında bir haftada 30-40 kişinin geldiği bir buluşmalara dönüştü. Ben de tabii ilk olarak onlarla nasıl çalışacağımı yani bir proje, koreografik bir e, koreografik araştırmayı onlarla direkt başlamadan önce... E, Geçen Mayıs ayında yaklaşık 10 farklı buluşma yaptık onlarla ve sonra geri geldim. Nasıl bir çağrı oldu, pardon filiz? Nasıl bir çağrı yaptınız? Telyeleteisi aslında e, aktif yaşlanma diye e, hareket a, hareket. Ben aslında onlara yazdığım şöyle bir şey vardı. Yani daha çok e, günlük yaşandığımız günlük yaşandığımızda bedenimizle olan ilişkimizde farkındalıklarımız ya da alışkanlıklarımız üzerine hani. E, Yeniden bedenine nasıl ziyaret edebiliriz? Bunu her yaşta nasıl yapabiliriz? Ya da özellikle bu yaşta gibi böyle bir açık çağrı yapmıştık ve belediyenin aslında ücretsiz etkinliği genelde hep buna kadınlar gelir ama yüzde 80 erkekler geldi. Hmm. <gülüyor> genelde 70-80 yaşında hatta 90 yaşında erkeklerin daha çok katılımı olan yani gerçekten. Elim için de büyük o değişimi gördüğüm aslında bedenlerle buluşma şansım oldu. Harika. Evet. Ben de hemen konular geçmeden bir şey sorabilir miyim? Ee, Fransa'da gidip gözlem yaptım ve hani kültürde de hani iki tane huzur bakın edip. Kültürel olarak e, çok büyük bir fark olması gerekiyor herhalde değil mi? Bedene yaklaşım, yaşlı, yaklaşımda e, oradaki belki hani bak, bakıcılar, hemşireler üzerinden de Bile herhalde şey yapabiliyorsundur. Evet aslında bu bahsettiğin gibi yani bir toplumda hani e, toplumda kültür politikalarının belki bir parçası olarak da düşünebilir. Yani e, yaşalmış bedenler toplumdan en çok ayrıştırılan grup olarak tanımlanıyor. Ve aslında hani yaşalan bireylerin Türk toplumundaki yeri düşünmek yerine yani bir bakım manifestosu, bakım e, üzerinden bu kültür, e, bakım merkezlerinin aslında çoğalması ve bunları gerçekten yaşayan ama bir şekilde oradaki yaşantıyı da canlı tutan e, şey yani onları katılımcı kılmaları ve bunun için müzisyenleri işte bu alanda çalışan sanatçıları davet edip onlarla ortak projeler yapmaları sadece bir e, spor hocasının bir ya da onlarla günlük fizik egzersizleri yapmaları değil. Asıl fark oradaydı benim için. Çünkü öbür türlü bir şekilde yani çok yerde yapılıyor. Ve devam edersen <gülüyor> konulara. Evet ee, deneyimine geçelim. Bu grup bir, bir araya gelip çalışmalara başladığında aslında hem dansçı olarak sen neyi deneyimledin? hem e, ne gözlemledin insanların e, katılımcıların bedenlerinde ne değişti ya da yaklaşımlarında ee, Şimdi, ve yaş aralıkları neydi ben de onu da merak ediyorum yaş aralıkları 65 üstü 65-80-85 gibiydi ama daha çok 75 civarı yani genel olarak 75 civarındaydı e, bu, bu ben tabii ki o skoru e, takip ettim yani onun ilk dört haftalık bir şey vardı yapısı vardı çalışma sporu ilk başta onlarla ilk hafta kısaca bahsedersem yapıdan yani nasıl oldu ve neye dönüştü ilk hafta intitivulluk yani intuitive building üzerine yani daha çok sezgisel inşa gibi bir şey söyleyebiliriz bunu o toplulukla e, yapmak, bir anıt yapmak e, gibi yani bütün o e, kestirilemez geleceksizlik üzerine bu topluluk nasıl bir yere gelir, nasıl bir topluluk devam eder, ne zaman e, ayrışır e, üzerinden. Ben de ilk hafta aslında daha önceden bizim çalıştığımız bir kelime havuzu, kelime network'ü oluşturduğumuz e, bir projeden gene aynı şekilde onlarla bir ortaya kelime yazıp o zaman işte biz ekoloji, gelecek, yaşlık üzerine ve bu kelimeler üzerinden farklı okumalar, farklı merkezler ve periferiler yani neye yakın neye uzak. Sonra onların dan yine istediğim bu Intuitive Building üzerine yaptığımız sezgisel inşaatta onların evli, kendilerinin getirdiği hatıra objelerle bunu inşasını yaptık. Aslında daha çok o hafta bir... İmge, yani bir şeyi nasıl adlandırıyoruz, bir şeyi nasıl, imge, imge olarak başka bir imgeyi nasıl taşıyabiliriz? Metaforlar üzerine çalıştık. Ve sonra bunu daha çok beden ve hareketle yaptık. İkinci haftada daha çok böyle bir bedeni farklı olma halleri üzerine bir önerme vardı. Aşk bedeni, yani sevgi bedeni, ölüm bedeni, ağıt ve uyanış bedeniydi. Ve ben bunun için onları ormana davet ettim çalıştığım ekibi ve... O hafta ormanda çalıştık ama o hafta ormanda çalışmadan önce ben dedim ki bu kadar hani hiç bedenleriyle ilişki kurmayan bireylerden bir doğa açılama çalışması işte kendilerinin de hayatlarının de, yani 70 yaşına gelmiş birisinin kendi hayatını ve bedenini koyabilmesi için bir dönük bir, bir bir tetikleyici lazım ya da bir arayüz sonra ben de güneş tel kola sordum o bu maskelerle çalışıyordu Onlarla böyle onların kahramanlarını oluşturdukları ya da hayali karakterlerini oluşturdukları kendilerine maske yaptılar. Ve biz bu aslında o hafta ormanda çalıştığımız bedende onları kullandık. Çünkü öyle bir arayüze ihtiyaçları vardı. Tabii sonra onu başka bir şeye dönüştürdük. ...hatta onu hep anlatıyorum... ...böyle işte ormanda daha çok... ...böyle yürüme ve konuşma seansları yaptık... ...ve otomatik writing yani... ...Buda'da İster'in kullandığı otomatik yazı tekniğiyle... ...onlar üzerine günlük yazılar... ...malzemeler öğrettiler... ...ama mesela... sevgi bedeni üzerine çalışırken... ...çok böyle şeydi... ...katılımcılardı... ...ertece gün ben dedim bugün ölüm bedeni var... ...yok o konuyu atlayalım onu çalışmayalım... ...dediler... ...dedim yok skolda yazıyor yapmamız lazım... Ve gerçekten e, onların bu yavaş yavaş yani kısa bir sürede olsa bu proje vesilesiyle yazdıkları, düşündükleri, çizime dönüştürdükleri son hafta da e, daha çok bunun haritalaması üzerineydi. Ve ben de onları daha çok bu e, ortak bir e, deneyimin parçası olmaları açısından e, yaş nedir sorusunu onlara sordum. Ve bunları böyle kartlara yazıp. Ee, şehrin parklarına Eskişehir'de metro tramvay duraklarını hatta e, marketlere süpermarketlere de sıkırla koyma şeyi vardı ve böylece bunlar e, bu bir bir e, yani hem birey olarak hem de topluluk olarak kendi yani bu dönüşümleri sayesinde aslında bedenleriyle karşılaşmaları bir e, çok uzun bir süre değil yani Evet somatik olarak sinir sistemi olarak o değişim gözlemlenir ama benim için şaşırtıcı olan tarafı onun onların kendi eylemi aksiyona dönüşüp bunu yani yer çekimiyle olan ilişkileri toplumla olan ilişkilerini etkiledi ve böylece e, e, Büyükşehir Belediyesi de daha sonra işte Bilboğutlarda da bunu işte yayınlayabileceklerini dönüştürebileceklerini söyledi yani aslında bu proje benim Sadece skor çalışmasının ötesinde bir sola yapmam gerekiyordu ve ben de e, bizim yıllardır Mustafa ile yaptığımız hep böyle bir skor çalışmasından kurtulmaya çalışarak dedim ki bu sefer farklı bir şekilde çalışacağım ve Eylül Fidan Akıncı'yı çağırdım dedim ki gel elimde böyle bir dosya var <gülüyor> skor malzemesi yazı çizim dedim benim onu solo'ya dönüştürmem lazım ona dedi koy buraya açma e, Doğaçlamalar yapalım. Senin bedeninde böyle bir hafıza var ve ben o bedenleri kendi bedenime davet etme ve onları hatırlama üzerine böyle e, bir e, tamamen doğaçlama tekniği üzerine. <gülüyor> Bizde hani hep çok şey vardır ya önce yazalım sonra onu yapalım ve bunu yapan beden daha hani böyle. <gülüyor> ben de tabii e, farklı bir alanda çok daha kendi bedenimin dönüşümlerini de içine dahil ettiğim bir solo önermesi e, üzerine çalıştım. Orada tabii ki yaşlı bedenlerin bir e, hareket e, dizgesi ya da e, hareket vokabülörüsü yani e, gibi bir e, şey karşılaştım mesela işte e, simet, asimetrik beden simetrik hareket kontrolsüz kontrollük e, ya da e, böyle belki kısaca işte pivot yapamaları başlayan şeyin duramaması bir sırayı takip edememeleri Unutmak, hatırlamak, tekrar unutmak ve hatırlamak gibi ee, daha çok bedenin e, bu dönüşümlerine kendi solo ve hareket koreografik karşılıklarını aradım. Daha sonra tabii bu süreci de bir şekilde aktarmam bekleniyordu ve ben de dedim ki yani lecture performans gibi bir şey yapmak istemiyorum. Ne yapayım, ne yapayım, nasıl anlatayım süreci? After talk aklıma geldi. Dedim kendim sorayım, kendim cevaplayayım ve kendime de yani o... Yapının içinde bir doğaçlama içeren e, e, yapıyı bu speaker'a <gülüyor> kendi sesimi kaydettim. Tabii kendime sorabileceğim soruları kendim cevapladım. İşte kendi yaşımla ilgili onun dönüşümleri o solo'da işte Like a Rolling Stone diye Eylül'ün de başlık önermesiydi. E, aslında böyle bir e, yere doğru gitti. Ama bundan sonra süremiz... Finalize ettiniz mi yoksa üzerine daha çalışıyor musunuz? Bu premieri yapmış olduk ama hani ilk gösterimi ne yaptık? Sonra Kasım'da, da tekrar var. Herkesin bir yere ara, bir araya geleceği bir buluşma. Yani ilk gösterimi ne yaptık? Ama tabii ki süreçte daha değişir, dönüşür olan şeyler. Ama benim için farklı bir süreçti. O bedenleri kendi bedenimde arama çabası. Benim bir sorum var. Eski... Evet, Eskişehir'de çalıştığım bu grup e, solonu ilgili ya da bu e, Norveç'te nasıl bir tecrübe yaşadığını senden dinlediler mi? Evet, onlar zaten çok böyle giderken beni hani askere uğurlar gibi uğurladılar güle güle. Geri, geri geldi. E, onlar aslında projenin e, katılımında bir, bir süre sonra bana çok hediye vermeye başladılar. Kendi ördükleri hırkalar, kazaklar, bereler ve bende bayağı çoğalmaya başladı. Ben de bir şekilde bunları solda kullansam mı, kullanmasam mı? Ama sesten, objeden, senografiden uzak sadece bedene yönelik bir e, solo yapmak istediğim için son ana kadar onları hiç kullanmadım. En sonunda bu After Talk'ta e, onların verdiği objeleri işte e, mekanda ve kendimde kullandığım şey oldu. Yani onların aslında e, dansa ve bedene dair algıları, Beni tabii buzdolabı yani dolap ile hatırlıyorlar. Ona gösterdiğimde haa dolap işini yapan bir hocamız var. Dolabı içen bir hocamız var diye daha çok hatırlıyorlar. <gülüyor> Ama e, yani onlarla dans nedir, hareket nedir onu da konuşuyoruz. E, çünkü sadece işte sinir sistemiyle çalışmanın ötesinde kendi bedenlerinde de o bedenlerin de hareket edişi ve dansını aslında devam, ed devam ediyoruz e, çalışmalarda, derslerde. Şimdi süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz diye bu proje neye doğru evriliyor senin gözünde? Geleceğe doğru bakarsak e, ne görüyorsun? Sonuçta bu sanatta yeterlilik dizini yazmaya devam ediyorsun. E, bir Pina Bağış fonundan bahsetmiştik seninle daha önce konuşurken. Biraz böyle e, nereye doğru evriliyor bu e, yaş almış bedenlerle çalışmak senin için? Ben... Burada yani o somatik çalışmalara devam etmenin ötesinde bunu başka kültür kurumlarıyla da deneyimlemek ve çoğaltmak istiyorum hani bir üniversite tezinin ötesinde. Ee, ve aynı zamanda eğer işte bu olursa e, daha çok yaşlı bedenindeki e, pardon dansçı bedenindeki yaşlığı araştıran Nanako Nakajima'nın e, Kyoto Üniversitesi'ye yaptığı işte doktorası ile beraber bu Pina Bağış e, Fellowship yani o bursla eğer olursa onu devam etmek istiyorum. Daha çok dansçı bedenini yaşlı üzerine aslında. Justin Church Ekolü'nün, Yuan e, Reiner'ın, Steve Paxton'ın 68'lerde yaptıkları e, bir virtüözitenin nasıl e, tekilliğinin aslında virtüözitenin değil yani o bedene nasıl bakıyoruz? O farklı bedenlerin dansı üzerinden e, bedeni dansına nasıl okuyabiliriz gibi araştırmaları birazcık o alanda devam etmek istiyorum. Evet. Bir ee, Bir yandan hep şey hem uzak bakıştan şey vardır ya, e, dansçılık duygunun açılışlı bildiği gibi hani böyle 30'undan sonra biter zaten. Hani gibi, bir algı vardır. Hala da o algı çok yaygı. Umarım evet. geçen 3-4 sene, sene önceydi Fransız'da Dominique Mouretteviz'in bütün bir düğretimi izledim. Size konuşan 70'lerimden ailelerde dansçılar. Ve yaş almış dansçı begeni izlemek de bence bu işte Kozono'nun, ben de e, Arjantinasını izliyordum, Arjantina'yı. Yani 95-100 yaşındaki dansı inanılmaz yani. Ve Japonya dansı tam tersi. Hani 30-40 yaşlarında iyi bir dansı değilsin, belli bir yaştan sonra daha hani değerim var gibi. O yüzden orada 50'den sonra... Burada ona koreograf diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Programı artık bitiriyoruz. Kapatmadan önce Filiz eklemek istediğin bir şey var mı? Sanırım e, e, önümüzdeki Haziran'da böyle bir atölye yapacağız İstanbul'da. E, Doğaçlama Dans Festivali'nde. Ben de o İstanbul'da. Yani bir yerlerde e, tekrar e, buluşuruz diye düşünüyorum ama e, davetiniz için tekrar teşekkürler. Bir yere gelip daha Detaylı uzun konuşmak dileğiyle evet, işte, Harika. Filizsizdan, Açık Radyo'nun başka programlarından duyururuz diye düşünüyorum. Evet, Filizsizdan'ı Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Belki atölyelerin duyurusunu oradan, sosyal medyadan daha hızlı erişebilirsiniz. Çok teşekkürler Filiz programımıza katıldığın için tekrar yaş alan bedenler ve dans üzerine konuştuk. Ee, bu konuyu belli ki birazcık daha derinlemesine e, konuşmaya devam edeceğiz. E, dansçı bedeninin yaşlılığı üzerine de ileride. Bu hafta programı bitiriyoruz. İki hafta sonra çıplak ayaklarla dans programında görüşmek üzere. Hareketle kalın.